Yeraltı Hafıza. Mor Epika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Yeraltı Hafıza'dan herkese iyi akşamlar. Ben Janset Karavin. Ee, Yeraltı Hafıza projesi birinci senesini doldurdu. Dinleyeceğiniz program 94.9 Açık Radyo'nun Noreptika Kollektif'in Yeraltı Hafıza projesine verdiği destek kapsamında hazırlanmaktadır. Proje Ekim 2010 tarihinden bu yana sürmekte olan bir fanzin kütüphanesi oluşturma çalışmasıdır. Yeraltı Hafıza projesi ilerleyen safalarında destekçileri tarafından arşive yapılan gönderilerin fanzinlerden başka dergi, bülten, gazete, kitap ve kitapçık gibi farklı yayınları da içermesi gerekçesiyle arşiv kapsamını tüm bu bahsi geçen yayınlarla genişletmiştir. Geçmiş programların ses ve yazı kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesindeki podcast sekmesinden yahut program için hazırlanan yeraltihafiza.blogspot.com adresinden erişebilirsiniz. Yeraltı Hafıza projesi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek isteyenler için internet sitemiz ve elektronik posta adresimiz www.yeraltihafiza.com e, mail adresimiz takip et yeraltıhafıza.com. Yeraltı hafıza altı rakamıyla yazılır, yeraltı şeklinde telaffuz edilir. Yeraltı hafıza proje kasasında 14 Ekim 2011 Cuma itibariyle hiç ödenek bulunmamakta. En son arşive giren yayınlar karga mecmua Ekim 2011 sayısı ve yeraltı hafıza projesine destek vermek için çıkartmakta olduğunuz veya kişisel arşivlerinizde sakladığınız yayınları Noreplika kolektif atölyesi düşürmeye elden. ...yahut karşı ödemeli PTT kargo yoluyla ulaştırarak ve bağışta bulunarak destek verebilirsiniz. Posta çeki hesaplarımız ise 0883 0591 PTT Beyoğlu Şubesi. Bir de küçük açıklama yapmak istiyorum bütün kolektif arkadaşlarım adına. Noreplika kolektif atölyesini taşıdık. Bu süreçte yanımızda olup maddi manevi destekleriniz sakınmayan tüm dostlara teşekkür ediyoruz. İyi ve kötü gün dostlarının birbirinden ayırdığımız iyi oldu bir de şunu belirtmekte fayda var ne iktidar ne de muhalefet yanlısı değiliz her iktidarın üvey evlatlarıyız bizler ama sadece insanlık düşlemi için sanat yanlısıyız ve bunu belirttikten sonra da şunu söylemek gerekiyor. En başta her çağın iktidarlarının yanlıları olmak kaydıyla sanatı, dil, din, ırk ya da cinsiyet ayrımcılığı üzerinden budamaya çalışan tüm sanat düşmanlarına topuk vurmadan, hizaya girmeden, ceket iliklemeden bir turist Ömer Selam'ı çakıyoruz. Yeraltı Hafsa'dan herkese iyi akşamlar. Ben Tuba Dinç, ben. Ee, bu akşam stüdyomuzda Zigella nota fanzinden Ayşe Güngör konuk. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Ee, öncelikle Ziggyel Notata nasıl ortaya çıktı? İstersen biraz ondan bahsedelim. E, Ziggyel Notata e, Aralık ayının ay, Aralık ayında çıktı 2010 yılının e, aslında bu yani uzun süreli bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bir fazını daha öncesinden planlanmış olduğum bir şey, yani sanırım 5-6 sene öncesine tekabül ediyor. Ama belki o zaman hazır alsaydım en hani çok daha farklı bir şey olacaktı. Biraz bekledi, hani demlendi diyebiliriz. Hı hı. Ee, i̇çeriği değişti. Çünkü yani o dönemde benim aslında başladığım şey daha çok hani surrealist yazın ağırlıklıydı yine. Fakat hı hı. hani daha farklı şeyler vardı işte. Mesela surreyslerin oynadığı kadar ekskavasyon oyunlarından parçalar vardı. Hı hı. İşte aradan zaman geçti ve biraz hani düşününce şey dedim hani artık bunun zamanı geldi ve basılması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla hani bu, bu türden bir girişimde bulunmuş oldum yani. Hani yine süresi yazın ağırlıklı bir fanzin olarak ama evet. daha farklı bir içerikle çıkmış oldu. Biraz inceleme fırsatım oldu işte yayına girmeden önce hani biraz ağır gibi biraz daha böyle felsefi içeriği var. Hegel falan rast geldim. Çünkü Hegel'den e, alınmış çeviriler falan var. Hı. Yani felsefi bir yanında olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet yani teorik tarafı biraz daha ağır basıyor artık. İşte biraz daha karanlık diyebiliriz. Çünkü işte daha böyle uç yazarlara yer verildi. Yani biraz hani felsefi tarafı o yüzden ağır basıyor. Çünkü işte artı olsun, batay olsun, blanche olsun. Eee Biraz böyle hani karanlık ama ironiden de gücünü alan bir karanlık bu aslında. E, bu türden işte daha yani Türkçe'de çevrilmemiş falan metinler var içinde. Başka biraz içeriğinden daha bahsedebilirim yani. Hı, şöyle mesela e, bu fanzinin çıkmasındaki amaç nedir? Hani onu da çok e, özetlemek istersen. Yani bir edebiyat fanzini diyebiliriz bu fanzine daha çok. Yani hangi amaçla bunu çıkartıyorsun bu fanzini? Ya aslında şöyle, yani benim fanzinde önemsemiş olduğum noktalardan biri e, içtenlik. Yani bir duyarlılık ar arayışı aslında benim kurguladığım. Hı -hı. E, ve yani fanzinin dili de tam olarak bununla birlikte şekillendi. Dolayısıyla hani akademik ve resmi olan dilden hani büsbütün uzak yazılara yer verildi. Hı -hı. E, Fazinin içerini oluşturur. Kendi söylediğim gibi daha öncü süreç yazına yer verdim. Bu biraz istemsiz biçimde oldu yani. Planlanmış bir şey değil. Yok ya. yok, Zen Fazinin doğası gereği de planlanmış evet. bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu bir aslında şey gibi, arayış gibi düşünebiliriz bunu. Yani hani biraz e, mutlu rastlaşmalar denir ya, yani e, onu arıyor. Kendi Benzer duyarlılığını arıyor aslında hı hı. onun içindeki yazılar. Ve istedim ki hani onun içindeki yazılar e, okuyan insana bir şekilde dokunsun, temas etsin. E, o yüzden de hani biraz da seçici olmaya çalıştım. Hı hı. Daha e, sahici olduğunu, içten olduğunu düşündüğüm yazılara yer vermeye çalıştım. Aslında mevcut içerikte bu şekilde oluştu yani. Senin daha önceden fanzin deneyimin var mı? Yani hiç fanzin çıkarttın mı? Ee, daha eskiden. Yani hani küçük deneyimler var aslında. Biraz bahsedebiliriz istersen. Ee, yani <gülüyor> işte lise zamanlarını tekabül eden. Hı hı. Ee, o dönem çıkarttığın fanzinden biraz bahsetmek ister misin? Ya aslında şöyle hani hep. Bunlar küçük ortak e, projeler gibiydi. Hani bazıları isimsiz. Hatta işte üniversite zamanında da yani yine isimsiz. Kendi ismimi de koymadan hani basılmış hı hı. bir takım şeyler vardı. O fanzinlerin e, yönelik olduğu bir e, tür, yani tür demeyelim de onlar hangi amaca yönelik olarak çıkıyordu? Ve yani yöneldiği bir şey var mıydı ne bileyim? Mesela herhangi bir duruş sergiliyor muydu tabii, o dönem çıkardığında? hani evet daha anarşist bir tutum mu vardı yani en azından onların. Ee, ki zaten hani içeriği de bu şekildeydi. Diğer yazın arkadaşlarım da hani bu şekilde yazılar yazmışlardı. Ben Hı -hı. de daha hani fukocu bir tutumda aslında oradaki. Evet. Yani hani ama şu anda benim yaptığım şey çok daha farklı aslında. Daha edebi tarafı ağır basan bir şey yapmaya çalışıyorum. Bundan sonrasında da e, bu şekilde devam edip biraz daha görsel tarafa da ağırlık vermeye çalışıyorum. Yani bundan sonraki sayılarda en azından. Hani işte biraz kolaj ağır bastığı bir sayı planlıyorum. Evet. Yani hani yani daha fanzin... el yapımı, kendin evet. yap usulü. <gülüyor> Fazin doğasına daha uygun bir şey. Hı hı. Olabilir belki çünkü fanzin temelde hani kolajdan e, yaratılan bir şey. ve Eski fanzinlere, doksanlara bakacak olursak daha temelde hani kolaj olarak yaratılmış şeyler var. Ve e, hani sen de buna geri dönüş yapmak gibi bir e, düşünce içerisinde Evet değilsin. yani aslında aklımda hep bu var. Bir yandan hani e, çeşitli böyle yan projeler de planlamıyor değilim. Yani hani yine böyle isimsiz falan yapmak istediğim şeyler var öyle. Peki bu fanzinin hazırlık süresince e, yaşadığın sıkıntılar olmuştur mutlaka ve e, bu fanzinin dağıtımı sırasında yaşadığın sıkıntılar var mı? Hmm. Hazırlık süresince ne gibi şeyler yaşadın mı? Ya, fanzini hazırlarken herhangi bir güçlükle karşılaşmadım tabii ki. Yani zaten e, kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Bir itkiyle yapılmış bir şey ve... Hmm tamamen gönüllü olarak yaptığım bir şey. Dolayısıyla hani ben burada bir zorluk ya da güçlükten söz edemeyeceğim ama e, biraz bu dağıtım aşamasından bahsedebilirim. Ne yani onda da çok fazla güçlük yok. Ama artık e, dağıtılacak mekanların azlığı hani söz konusu. Evet. E, çünkü işte e, neresi var derseniz... işte bir Mefisto Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki Mefisto işte belirli bir komisyon karşılığında. İşte bunların şey takibini yapıyor fanzinlerin ve işte gerçekten de orada e, yani kayda değer bir <gülüyor> sayıda satılabiliyor fanzin. Hani bu açıdan onun işlevleri de hani çok da böyle göz ardı edilemez. Mefisto bence önemli bir şey yapıyor hani bu noktada ama öte yandan hani bu işin ruhuna ne kadar uyuyor hani... ...orada satılması ...tabii ki Biraz yani da. komisyon alan bir yere... ...fanzinini vermenin özellikle... Hı -hı. ...hani şu an bir e, maddi olarak... ...bir çıkar gütmüyor olsam evet. bile... E, ...fanzin kültürüne... Hı -hı. ...aykırı bir durum bu yani... 90'larda bunları dağıtabileceğin yerler... ...daha fazlaydı. Evet evet mesela Pentimento vardı... ...örneğin Evet yani. Kadıköy'de... ...akmar Kadıköy'de gibi mekanlar de. vardı... ...şimdi yok bunlar. Şimdi şey var işte... ...yani aklıma gelen... E, ...Çukurcuma'da deform var... Bir de işte Kadıköy'de flanör var. İkisi de plakçı. İkisi de bir şekilde 90'ların fazlaların hareketli olduğu döneme denk gelmiş yani insanlar. O yüzden bir şekilde o kültüre aşinalar. Dolayısıyla oralara bırakıyorum ben de. Oralarda satılmasını her zaman tercih ediyorum yani. Ama dediğim gibi baya <gülüyor> bayağı bir şey oluyor yani. Satırı. Bir de şöyle bir şey var hani İstanbul içerisinde belki dağıtım bir nebze sıkıntısız olabilir ama e, ne bileyim yani şehir dışından isteyen olmuştur mutlaka. Zigele, tabii tabii ee, Ankara'da bir, da var. Ne bileyim Ankara'dan işte Manisa'dan şuradan buradan Hı -hı. isteyebilirler. Onları şey yapabiliyorum Onları yani mail atarsa ile gönderiyorum zaten birkaç kişiye gönderdim o şekilde. İşte e, bu sayıyı İzmir'e de göndereceğim. İşte Ankara'da da var Turan kitabevi sanırım. Hı hı. Oraya koyduk. E, yani bir şekilde yayılmaya çalışıyor. Ama hani kendi ölçeğinde diyelim. Ne gibi tepkiler alıyorsun? İyi mi bu fanzine yöneltilen tepkiler? Evet evet. Yani çoğunlukla olumlu oldu. E, aslında ben bir şekilde yani her türlü tepkiye de açım ve ...herkesine ulaşmasını... ...isterim yani... ...bu dergiyi okumuş... ...işte... ...herhangi bir fikir sahibi olmuş... ...her insanın bir şekilde... ...ulaşmasını isterim... ...bir kısmı işte... kısa da olsa işte okuduk, beğendik... ...selam ederiz falan gibi şeyler yazmıştı... ...bir kısmı da aslında... ...hani bu Fanzi'nin... ...yapmak istediği şeyi... ...hani ruhunu bir şekilde temas etmiş olan insanlar da hani o bahsettiğim mutlu rastlaşmaları sağlamış oldular ve dolayısıyla ben de hani Fanzin'in artık ulaşmak istediği yere ulaştığını hani bir şekilde ikna olmuş oldum yani bu bir tür <gülüyor> yani hani yaptığın şeyden tatmin olma hissini de yarattı. Biraz evet. konuştuğumuz kadarıyla hani sence yani Fanzin bu mudur bu, bu mu olmalıdır Fanzi'nin? Nedir? Sence fanzin nedir yani? Ha, fanzin yani hani fanzinin böyle hali hazırda bildiğimiz tanımından farklı bir tanım. Zaten ben de e, getiremeyeceğim yani. Bir şey yapabileceğimi sanmıyorum ama. E, yani böyle her türlü denetim mekanizmasından e, sıyrılmış ve işte devletin aslında ideolojik aygıtlarına da mesafeli duran. Ve bir şekilde kendi... Dilini geliştiren, kendi estetik anlayışını yaratan e, ve işte bir şekilde bir amaç gütmeyen, kar amacı da olsa, işte resmi olmayan falan e, fotokopi dergiler diyebiliriz ama yani hani e, şey, bunun tabii ki çeşitleri var. Şimdi müzik alanında olabilir, işte edebiyat alanında olabilir. Hı hı. ...hani belirli bir tanımı yok. Bu da zaten hani böyle... fanzinin gerçek temsili budur... ...diyebileceğim şey ya. Biraz da hani... ...dergiye de kayan bir tarafı var. Yani hani ne olursa olsun. Ee... Tabii ama sonuçta... ...ilegalliği illegal Hı -hı, olarak evet. çıkıyor. Yani, yani, ama e, fotokopi türlü, dergi yani. <gülüyor> her türlü... ...denetim mekanizmasından uzak bir... ...yayın olduğu konusunda sen de aynı fikirde... ...katılıyorsun. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var... ...Zigela Notatayı açtığımız zaman... İkinci sayfada editör olarak mesela ismin geçiyor burada ve yani burada editör olarak senin isminin geçmesine kadar doğru olabilir bu durumda <gülüyor> biraz sert bir soru oldu ama <gülüyor> ya Evet o ilk sayıda yoktu ikinci sayıda e, onu ekledim Çünkü yani hani bu yazılır yani yazı gönderecek insanlar bir şekilde e, yani bana gönderiyor aslında yazıyı. Bir şekilde benimle muhatap oluyorlar. Dolayısıyla e, yani <gülüyor> bir şekilde kendime hedef gösteriyorum. Yani yazı, yazıları e, denetliyor değilim ama... E, Çünkü editör sonuçta bir denetim mekanizması. Denetliyor değilim ama <gülüyor> hani fazin ruhuna uygun olup olmadığını e, pek tabii bakıyorum yani. E, bu da biraz imliyor Hani çok da böyle şey yok. E, bir otoriteryen <gülüyor> tavır yok yani ortada. Peki 90'larda çıkan fanzinlerden bildiklerin var mı? E, sen de e, kuşak olarak aslında sonuna yetiştin 90'ların evet. ama e, mutlaka bildiklerin vardır ve takip ettiklerin var mı? Bir şekilde arşiv yapma çabası, çabası gösteriyor musun? Veya bir arşivin var mı elinde? Yani evet küçük çaplı bir arşivim var. Hani ben de biraz ucundan yetiştim aslında bu dönemde yani lisenin sonları... üniversite yılları falan e, 90'lara ait de hani birkaç fanzin işte hani var elimde aslında Mondo Trasholar olsun falan. Hı hı. E, yani küçük çaplı şeyler yani çok da bilinmeyen e, işte tek sayı çıkmış, iki sayı çıkmış bazı işte fanzinler vesaire. Eee o döneme ait işte birkaç sayı şey var. Takip ediyorsun ama hala yani... ...o arşivi genişletmeyi düşünüyorsun. Tabii tabii takip ediyorum ve hani... E, ...bir şekilde o değiş tokuş fikrini de... ...hala sürdürmeye çalışıyorum. E, elinde fanzin olan, işte bende eksik sayısı olan... <gülüyor> ...insanlarla e, elimdeki fanzinleri değiş tokuş etmeye çalışıyorum. Çünkü yani hani... ...bu kültürün bir şekilde sürmesi gerektiğine inanıyorum ben de. Peki şey, e, bu fanzinlerin elektronik bir arşiv aktarılması fikrine nasıl bakıyorsun? Sen elektronik olarak bildiğim kadarıyla, yani konuştuğumuz kadarıyla biraz... E, ...fanzinin elektronik olarak yayınlanmaması gerektiğini düşünüyorsun ama... ...arşiv fikri sence nasıl? E, arşiv fikrine ben de saygı duyuyorum. Bir şekilde e, tüm bu hali hazırda çıkmış olan fanzinlerin bir yerde birikmiş olması yani sonradan e, ulaşılabiliyor olması hani kaybolmayacak olması e, gerçekten hani iyi iyi bir proje yani hani bu anlamda bakınca e, ben fazlını internete yayınlamadım e, yayınlamayı da düşünmüyorum <gülüyor> çünkü sen de şeysin o zaman e, fazlının elle tutulması gerektiğini düşünenlerden evet evet kesinlikle yani hani biraz daha yani bu kolay ulaşılabilir olma fikri den ziyade hı hı. hani daha böyle kendi işte ağını öğren ve hani biraz daha böyle şey derinden falan ilerleyen hı hı. yer altında kalması gerektiğini düşünüyorsun. Evet, falanın evet. zaten yer altı kültürüne dahil hı hı. bir şey. Evet. Ama tabii şöyle de bir şey var yani bir gün gelecek ve bu falanınlar yani 10 sene sonra bu kağıt silinecek. ...sonuç itibariyle bir şekilde saklanmalı... ...bu kültürden miras kalan bir şey olduğu için. Hı hı, evet o yüzden fikri... ...yani benim de sıcak baktığım... ...takdir ettiğim bir şey. Yani. Hı hı. Pekala e, bir de... ...Fanzi'nin ismi çok dikkatimi çekti. Bir de biraz incelerken... ...Fanzi'nin girişte bir yazı var... ...üçüncü sayfada. E, Zigella Notata bir örümcek ismiymiş. Hı hı. E, enteresan geldi bu bana. Peki neden bu Fanzi'nin adı... ...Zigella Notata? Niye bir örümcek ismi verdin... ...Fanzi'ne? <gülüyor> ...planlı bir şey mi? E, Fanzi'nin ismi işte Mişon'un bir yazısında geçiyor. Uyuşturucu etkisiyle e, a ören bir örümceğin... E, ...işte ağı karıştırması ve işte deli ağ haline getirmesinden bahsediyor. Hı hı. Zaten işte Fanzi'nin her iki sayısında da bu yazıyı alıntıladım ben. E, i̇sminin nereden geldiğine dair hani bir bilgi olsun diye... Hı hı. Ee, ve aslında Fanzin ismini koyarken çok da düşünmemiştim ama biraz da hani metaforik bir anlamı olduğunu da düşünebiliriz bunun. Çünkü e, bu Fanzin de hani kendine bir ağ örüyor. Ve bu tamamen plansız bir ağ yani hani düşünmeden <gülüyor> ve e, tamamen doğaçlama biçimde e, bir ağ örmeye çalışıyor belki de yani. Hani kendi duyarlılığını arayarak. Ee, tabii tabi bunu yani sonradan fark ettim. Evet, ama yani. e, güzel bir tesadüf olmuş. Yani bilmeden koymuşsun Fazıl'ın ismini ama e, güzel de bir tesadüf olmuş. Ya yani bu <gülüyor> Fazıl'ın ismini ben hani çok daha önceden hani 5-6 sene öncesinde almış onun kitabını ilk okuduğumda hani koymuştum. Sonradan Hı. hani bu metinde biraz daha hani haşır neşir olunca bu metaforik anlamından hoşlanıp hani daha çok benimsedim. Bu şekilde oldu. Peki dışarıdan da yazı alıyor sanırım Fanzin. Evet her türlü yazıya, yoruma, i̇nsanlar eleştiriye açık. İnsanlar istediklerini gönderebiliyorlar. Tabii. Herhangi bir konu sınırlaması yok bildiğim kadarıyla. İstediklerini gönderebiliyor insanlar Hı. yazdıkları herhangi bir denemeyi vesaireyi. Tabii tabii serbest metinler ya da herhangi bir konuyla ilgili inceleme. Zaten işte yani biraz hani sonuçta kişisel şeyler bunlar. Yani Fanzin de biraz kişisel biçimde. Yani öznel bir tarafı ağır basıyor yani. O dönemde hani kafamı kurcalayan konular üzerine hani odaklandım gibi oldu fanzinde. İşte i̇lk sayıda mesela işte Batay'ın iç deneyini okumuştum. Hı hı. ve O kitapla çok aşırı neşir oldum. Çok kafamı kurcaladı. Onun üzerine hani bir yazı yazmam gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla bu ilk sayı biraz da... E, Biraz batay ekseninde şekillendi ve işte onun arkasından bu Asefal'in bildirisi işte Asefal'le ilgili bir yazı koydum. Ee, e, onun dışında işte ikinci sayıda da yine böyle Joseph Cornell'un asemplajlarından ve onun hani naif tarafından çok etkilendiğim için onunla ilgili bir yazı yazmak istedim. Ve yani tüm bunlar dışında da dediğim gibi hani biraz da süresi yazın örnekleri ve çeviriler. Ve yine e, çoğunlukla benim arkadaşlarımın işte serbest metinlerine yer vermiş bulundum Bu şekilde. Evet bayağı bir kişisel bu fanzin yani diyecek olursak. Sede'nin kişisel e, ilgi alanlarından yola çıkarak yapılmış bir fanzin diyebiliriz o zaman. Evet yani çoğunlukla kişisel ama tabii ki herkesin de yani hani... ...kendi kişisel e, ilgi alanlarına da yer verebileceği ve yer vermiş olduğu e, tarafları var Çünkü e, yani benim dışında birçok insanın da emeği var yani bu fanzininde e, bu şekilde Peki yeni sayı ne zaman çıkıyor e <gülüyor> <gülüyor> Fanzin Aslında yani e, biraz da düzensiz oluşu e, yani her zamansız Etemez, oluşu. Etemez, düzensiz yani. Belirli bir tarih periyodu içerisinde çıkmaz fanzinler. Evet. E e çünkü yeni sayıyı hazırladığını söylemiştim evet, bana yeni buraya gelirken. Evet yeni sayıyı hazırladım. Yani büyük ölçüde tamamlandı. Biraz demlenmesini bekliyorum onun da. Yani e işte mesela benim e hali hazırda başka bir çalışmam vardı. Ona öncelik Hı -hı. vermek zorunda kaldım. O yüzden biraz aksadı üçüncü sayıyı biraz geç çıkartıyorum. Diğerleri işte üç ay aralıklı olmuştu. Üstünden Mart ayından beri bayağı zaman geçmiş oldu. Dolayısıyla yani zamanı gelince çıkacak diyebilirim. Tam da bir vakit vermiyorum. Hı -hı. Yakın zamanda olacaktır diye Hı -hı. tahmin ediyorum. Biraz demlensin ondan sonra yayınlayacağım. Evet yapıyorsun. evet. Hani çünkü biraz görselliğine de kafa yormaya çalışıyorum bu sefer. Dediğim gibi hani biraz daha kolej estetiği ağır basacak. Evet. Ee, Bakalım yani bu şekilde olacak. Peki çok teşekkür ediyorum Ayşe katıldığın için programımıza. Aa, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Yeraltı hafıza. Noreptika sanat kolektif hazırlıyor ve sunuyor.